Oh yeah. açık gazete. Bugün 15 Kasım Salı, Yıl 2016, Ay 11, Gün 320, Kasım 8 1438, Hicri Sefer 15, 1432, Rumi Kasım 2 Güney rüzgarlarının esmesi Fırtına Günün şiiri Yalnız, yalnız Adam Aragon Yalnız Adam bir merdiven Bir yere götürmez insanları Ve sarayların bütün kapıları Farksızdır ona bir zulümden Yalnız Adamın eğiktir kolları Nefesi çizgi çizgi Gözü bir tane Yastığı başka yerde Uykusu sokak kadını Yalnız adamın parmakları rüzgar, kül olur ona ne verilirse, hiçbir şey alamaz, hatta zevk bile. Tozdan başka onu bulsa da tekrar. Yüzü yok yalnız adamın, o ancak yağmur için pencere. Ve gördüğün ağlayışlar onun üstünde, adeta parçası manzaranın. O kayıp bir mektuptur ancak, yanlış adres mi vardı yoksa üstünde? Sevgililer diyordu ama kimse hangi eller onu yırtmış olacak? Türkçesi Gertrud Durusoy Ahmet Necdet Aragon Büyük Saatle Marif Takvimi <Gülüyor> Merhaba herkes, Açık Kadyo, orası 94.9, açıkkadyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ama madde Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikte sizin her zaman olduğu gibi ve Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışta Ludwig van Beethoven'ın 9. sanfonisinin ikinci muvmanını çaldık. Ferenc Fritschai yönetiminde Berlin Philharmonie Orkestrası'nın bir yorumuyla dinledik. İkinci bölüm, Beethoven'ın en büyük, en tanınmış eserlerinden biri tamamen sağır olduğu bir dönemde kaleme aldığı, kendisini hiçbir zaman duymadığı, duymadan da yönetebildiği olanüstü bir eser. Peki bunu neden çaldığımızı şimdi Galeano'dan dinleyelim. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Dokuzuncu Beethoven Sağırlık yüzünden 9. senfonisinin Tek bir notasını bile dinleyemedi Ölümde de Başyapıtının elde ettiği olağanüstü Başarıları ve yaşadığı talihsizlikleri Görmesini engelledi Prens Bismarck, 9. senfoninin Alman ırkını çağrıştırdığını ilan etti. Bakunin, onda anarşinin müziğini buldu, Engels de onun insanlığın marşı olacağını belirtti ve Lenin ise onun enternasyonelden daha devrimci olduğu yönünde fikir beyan etti. Von Karajan bir konserde onu Nazi hükümeti için yönetti ve yıllar sonra da Özgür Avrupa'nın birliğini Gene onunla kutsadı. Dokuzuncu senfoni hem imparatorları için ölen Japon kamikazelere hem de imparatorluğun her türlüsüne karşı savaşırken can veren savaşçılara eşlik etti. Alman saldırganlığına direnenlerce de çalındı, çok nadir alçak gönüllülük ataklarından birine, birinde gerçek Führer'in Beethoven olduğunu söyleyen Hitler tarafından da mırıldanıldı. Paul Robes'ın onu ırkçılığa karşı çaldı. Güney Afrika'nın ırkçıları ise onu apartheid reklamlarında fon müziği olarak kullandı. 1961'de Berlin Duvarı 9. Senfoni ile yükseldi. 1989'da Berlin Duvarı 9. Senfoni ile yıkıldı. AYNALAR Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sal Yayıncı Evet aynı zamanda bu 9. senfoninin Son bölümünde gençliğe övgüyü Söyleyen Friedrich Schiller'in Şiirinde Kullanıldığını belirtelim O meşhur Dokuzuncu Senfoni'de ve Schiller'in de 10 Kasım 1759'da Öldüğünü de hatırlatalım Evet Şimdi tarihte Bugün neler olmuş Ona da kısaca göz atalım 1979'da bugün Yunan Şilebi Evrenya ile Haydarpaşa mendireyi açıklarında çarpışan Rumen tankeri İndependenta inflak etti. Bütün petrolü yandı. Günler günler günler yandı. İstanbul, Alev ve Duman içinde kaldı. 51'de Rumen denizci öldü bu olay sırasında. 2003'te İstanbul'daki büyük bombalamalarda iki antar bombası arabada iki sinagog patladı. 25 kişi öldü ve 300 civarında insan yaralandı. Korkunç bir terör günüydü. 2007'de de bir hortum, siklon, Sidr adında Bangladeş'i vurdu. En az 5000 kişinin ölümüne ve dünyanın en büyük mangrove ormanlarından birinin Sundarban'ında yok edilişini gördü dünya bir anda bir siklonla bunun da sonradan da bütün bilim insanları hortumların pek çoğunun sayısının ve şiddetinin artmasının da doğrudan doğruya insan kaynaklı ...iklim değişikliğine bağlı olduğunu açıkça ortaya koydular. Evet efendim Mangrove nedir benim gibi yeni öğrenenler için bir hatırlatayım. Mangrove gelgit sonucu oluşan haliçlerde tuzlu bataklıklarda ve çamurlu kıyılarda... ...sık ormanlardan oluşturan, sık ormanlar oluşturan bazı ağaç ve çalı türlerine... ...ve oluşturdukları ormanlara verilen isim, çeşitli isimleri var. Latince şu anda saysam pek doğru çıkmayabilir ağzımdan. E, bu türleri tabandan, çoğu tabandan yukarı doğru solunumu sağlıyormuş solunum kökten uzatıyormuş. Bu kökler üzerindeki lenitsel adı verilen küçük açıklıklar aracılığıyla çamur, çamur altında kalan bölümlerin havalanmasını sağlayormuş. Çamur içindeki bir orman olarak nitelendirebilmek mümkün. Ama e, tamamen <gülüyor> bu gelgitten ve e, erozyondan yok oluşu bu kıyıların, kumsalların yok oluşunu önleyen en önemli e, tabiat olaylarından, doğal olaylarından bir tanesi mangrovların e, kesilip yerlerini istiri diye pardon karides yetiştiriciliği yapılması yüzünden de dünyanın bazı yerlerinde özellikle güney Asya'da durumun tabii vahim olduğunu söylememiz lazım. O da ayrı bir facia. Zaten mangrovlarla ilgili de yeni bir araştırma yapıldığına dair haberler vardı. 200 km uzunluğunda, 2 km kare uzunluğunda Büyük bir mangrove ormanı ortadan kaybolmuş çok kısa bir süre içerisinde ve e, uzmanlar bunu küresel olarak benzersiz bir fenomen olarak nitelendiriyor Daha önce eşi benzeri görülmemiş bir fenomen olarak nitelendiriliyor. 10 bin hektar. 10 bin hektar. Yok olmuş. bir Yani yok olup gitmiş uzaydan görünüyor uydulardan çekiliyor. Ve ne olduğunu araştırmak için de şimdi e, hükümet henüz hükümeti yanlış e, okumuyorsam. 200 bin dolarlık bir bütçe ayırmış ve bu neden yok olduğuna bakacakmış sadece. Artık geri gelebilmesi mümkün değil bunların. Neden böyle bir durum ortaya karşı, ortaya çıktı diye bir araştırma başlıyormuş. Büyük bir olaydan bahsediliyor. Daha evet, önce. Charles Bilmemiş. Darwin Üniversitesi'nden araştırmacılar son derece olan dışı muhtemelen dünyada benzersiz ilk ilk defa görülen, benzeri olmayan bir olay diyorlar. 200 bin dolar yetecek mi bilmiyorum ama. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Avustralya galiba. Avustralya mı? NT yazıyordu. Ee, tam ne, e, onu kontrol ederiz. Kontrol edelim. Ama yani sadece e, Avustralya'yı ilgilendiren bir durum değil. Dünyanın geneline ilgilendiren bir durum bu. Tabii tabii bütünüyle bu. ve hiç benzersiz bir olayla karşı karşıyayız. Ama tabii iklim değişikliği, iklim yıkımı demek lazım bunu Bütün hızıyla sürüp gidiyor. Bilim insanları da bunu söylüyor. İklim değişikliği tüm canlıları etkiledi. Uyarısında bulunmuşlar yine aynı şekilde. Ama bu sefer <gülüyor> rakamlar oldukça büyük. E, Journal Science dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma bu. Ekosistem için gerekli biyolojik süreçlerin yüzde 82'sinin İklim değişikliğinden etkilendiği ortaya çıkmış. Queensland Üniversitesi'nden Profesör Doktor James Watson'ın yaptığı bir araştırmaymış bu. O da diyor ki küçük ölçekli bir ısınma sonucunda semenderlerin boyutlarında küçülme tespit ettik. Göçmen kuşların rotalarında da değişiklikler olduğunu belirledik. Zaten diğer şeyleri de biz sayıyoruz buralarda. Evet, dün kısacıkta bahsetme fırsatı bulmuştuk. Giderek vahamet kazandığının en somut göstergesi oluyor. Bütün canlılar etkileniyor. Hem e, o büreme oranları... Da büyük düşüşler oluyor Büyük farklılıklar Oluyor diyeyim daha doğrusu Adapte olmaya da çalışıyorlar Hem de yok oluyorlar Boyları da küçülüyor Ve Büyük bir felakete Doğru da gittiğini söyleyebiliriz Dinlediğiniz Bahram Yıldırım hatırlatmış Biraz önce söylediğimiz Mangrovların Eşi benzeri görülmemiş Mangrovların Ortadan yok olmasının adresi ise Avustralya'nın Kuzeydoğu sahilleriymiş Tamam Avustralya mı? Evet. Ve e, yeni bir rakör daha açıklandı. Daha doğrusu açıklanabilecekmiş çok yakındaymış eli kulağındaymış Birleşmiş Milletler Dünya Meteoroloji Örgü tarafından yapılan bir açıklama bu. E, 2016 yılının en sıcak yıl olarak tarihe geçebileceği söylenmiş. Gene mi? Yine geçtiğimiz sene de öyleydi. Ondan önceki sene de öyleydi. Artık bence sormayın. Sene de, ondan önceki sene de. Ve bu bu da alışılması bekleniyor. Gene mi diye sorul sorulması da bekleniyor. Evet, gene de. Meteoroloji örgütü yetkilileri 19. yüzyılın başından beri ölçtükleri sıcaklık değerlerini yüksek seyretmeye bu şekilde yüksek seyretmeye devam ederse bu rekorun kırılacağının %90 emin olduklarını açıklamışlar. Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre bu yılın ocak ve ekim ayları arasındaki küresel ortalama sıcaklık artışı ...1.2 santigrat dereceye ulaşmış. Bu %99 aslında. Yani bendeki rakam öyle. Ama hala %1'lik bir ihtimale bel bağlayabiliriz değil mi? Evet, elinionun etkisi olduğunu söylüyorlar. Uzmanlara göre sıcaklıkların yüksek seviyelerde seyretmesinin en önemli nedeni ise... ...karbon salımlarıymış. Küresel iklim değişikliğinin ortaya çıkmasına tebep olan şey de aynı şekilde fosil yakıtlarla ortaya çıkan karbon salımları. Meteoroloji örgütünün açıkladığı taslak raporda Fasın Marrakeş'in Fasın Marrakeş kentinde 7 Kasım'da başlayan 22. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği taraflar toplantısı içinde bir yol, yol haritası oluşturmak için kullanılıyormuş. İki ülke daha imzalamış. İran ve Pakistan. Pakistan. Türkiye henüz onaylamadı. imzalamış yanlış terim onaylamak lazım imzalayan hepsiydi zaten bütün dünya ülkeleri ama aynı zamanda kendi yasama organlarından onaylanmasıyla ancak o ülkeler açısından yürürlüğe girebiliyor. uluslararası hukuk Böyle diyor. Bir kötü Baka, haber daha vereyim. Kuzey, kuzey Kutubu'ndaki buzullar çok önemli bir ölçülerde. Öyle i̇ridi. Bunun haberini verdik. Bu yaz içerisinde bile verdik. Bu, bu, bu durumun haberlerini. Kışın kalmayacak diye konuşmuştuk. E, Grolant Adası'ndaki buz kabakası ise bu yıl çok erkenden erimeye başlamış. Yine bu ölçümlere göre 1961-90, 1990 yılları arasındaki ortalama sıcaklık seviyesine ses alıyormuş. Eylül 2016'ya kadar dönemsel ölçülen küresel sıcaklık değerleri bu taban ortalamasından 0.88 santigrat derece daha azmış. Yeni bir rapor, rapor deniliyor. Evet, iki olay daha verelim Amerika Birleşik Devletleri ile. Friends of the Earth'de zaten bir kampanya başlatmıştı dünyanın dostları e, kuruluşu adli kurulmuş Başkan Obama ha, henüz başkanken e, Dakota Access Petrol boru hattını durdurun diye çağrılarda bulunuyordu. Çünkü ocağa kadar zamanı var. Hala başkan durumunda icraat yapabiliyor. E, Trump seçilmesine rağmen fakat o içeriden gelen bilgiler çok ürkütücüydü. Çünkü gevşetilecek ve kızıl delilere yerlere danışmadan girişilecek deniyordu son saniyede bir girişim olmuş ve durdurulmuş yani bu day of action diye bir şey var bütün dünyada eylem günü olarak ilan edildi vaziyet o kadar vahim ki yani dünyadaki siyasetçiler hariç bir de e, zenginler şirket CEO'ları ve şirketlerin hissedarları hariç herkes büyük bir telaş içinde engellemeye çalışıyor yeni durumu ve US Army Corps of Engineers diye bir şey var. Bunlar mühendisler teşkilatı. Başlatıp gidecek Kız, Kızıl Delilerin yerlerin, siyllerin, standing rock denen işte dikilen diye çeviriyoruz. Ata topraklarının altından üst, alt, üstünden girip altından çıkacaklar. Ve Missouri Nehri ve Mississippi Nehri'nin de kirletilmesi ve böylece su koruyucuları diyorlar kendilerine. Yerlilerin de hayatlarını sona erdirebilecek bir şey. Büyük bir direniş var. Kamplar kuruldu. Fakat özellikle Trump'ın seçilmesinden sonra çok vahim bir durum olacağı söyleniyordu. 30'dan fazla Yerici Dernek Çevre Kuruluşu ve Yerli Hakları Kuruluşu. Bütün Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere bütün dünyadan eylem çağrısında bulundular. Saatler kala şimdilik bir şey yapmayacağız demiş kurulmuş Böylece bir nefes alınmış ama şimdilik Bill McKibben'da orada ve büyük bir yani Trump'ın seçilmesinden sonra son derece büyük bir kaygı da ...arttı. Özellikle ...bu şirketin... ...petrol boru hattını işleten... ...petrol şirketinin... ...CEO'su başı olan... ...Kelzi Warren televizyona çıkıp... ...tabii ki yapacağız eminim. Nereden biliyorsunuz tanıyor musunuz Trump'ı diye... ...yani yardım yaptığı adam... ...çünkü seçimlerde para verdiği... ...yok adamla hiç tanışmadık... ...ama fark etmez diyor. Birbirimizi Hı. destekliyoruz diyor. Böyle bir konuşması da vardı ve şimdi dünya çapında bir gösteri var bugün sonuçlarını peyder pey terkip etmeye çalışacağız aynı zamanda da tabi Marrakeş'te de devam ediyor iklim toplantısı hükümetler arası iklim değişikliği paneli grubunun toplantısı da devam ediyor orada da arkadaşlarımız da var onların yaptıkları mülakatlarla falan da size durumu bildirmeye çalışacağız. Orada da çok büyük bir yürüyüş var, dayanışma yürüyüşü var. Fakat durum hiç parlak gözükmüyor öte yandan da bu Trump meselesinde onu birazcık Ahmet İnselle de konuşma imkanımız olacak ama Yani birçok insan için şok hala devam ediyor. Şok dalgaları Donald Trump, emlak milyarderi Donald Trump'ın seçilmesiyle büyük bir sağcı, yani protofaşist grubun gelmesi Amerika'ya ve bütün dünyada da işte başta Macaristan, Türkiye'de de otoriter sağ eğilimlerin çok yükseldiği görülüyor aynı zamanda Hindistan'da Narendra Modi'nin Filipinler'de Duterte'nin İngiltere'de de Brexit diye Brexit diye adlandırılan hareketle birlikte sağın yükselişinin Macaristan'da tabii Viktor Orban'ın Polonya'da Kazinski'nin böyle bir yükseliş var. Onun bir parçası Noam Chomsky bunu 6 yıl önce herkesi şoke pek çok insanı şoke eden bir şey Chomsky daha önceden verdiği bir mülakatta altı yıl önce söylemişti bunu. Truthdig internet sitesinde kendisiyle yapılan mülakatta Chris Hedges'e söylemişti. Şimdi tekrar sormuşlar ve... Weimar'la ilgili Weimar Cumhuriyeti yani Hitler'in ve Nazilerin bütün dünyayı milyonlarca insanın Yahudiler evet. başta olmak üzere yok edilmesiyle sonuçlanan dünyayı yakıp yıkan Nazilerin yükselişine benzetmişti ve Naziler sadece sosyal en çarpıcı tarafı sosyal demokrat ve komünistleri değil özellikle de geleneksel partileri yok etmesinin E, muhafazakar ve liberal partilerin yok etmesinin sebep olduğunu söylemişti. E, ve 6 yıl önce bu verdiği mülakatta da biz bir düşmanımız olması lazım. O zaman Yahudilerdi, şimdi illegal göçmenler, kağıdı da belgesi olmayan göçmenler ve siyahlar demişti. İnanılmaz bir şekilde gerçekleşti ve 6 yıl sonra... Truthout sitesine konuşmuş ve ne oluyor diye. E, Chomsky şey demiş, e, yani zengin ve şirket sektörüne e, bağlı bütün cumhuriyetçiler demiş ve evangelikleri, e, biloğun böyle dini çevreleri, dini faşistleri, ırkçıları ve ...her türlü globalizasyondan, küreselleşmenin kurbanı olduğunu hisseden... ...herkesi bir araya getiren büyük bir sağcı hareket diyor. Yani öfkeli ve işte marjda kalmış olanlara, e, prekarya durumunda kalanları söylüyor. E, ve Trump'ın bunu değiştireceğini söylüyorlar. Sadece e, onun mali ve diğer... Önerilerine şöyle bir bakmak Trump'ın bütün söylediklerinin aslında yalan olduğunu ortaya koyuyor. Yani aksini söylediğini söylüyor. Trump kampanyasının her türlü konudan kaçınmasıyla göze çarptığını da söylemiş Chomsky. Ve yüksek mahkemeye de şimdi Trump'ın yaptığı bir atamayla e, gericilerin elinde yıllar yıllık kalacak ve bunun sonuçlarını da hep beraber çekeceğiz. Tek bir umut verici şey diyor, e, Rus sınırındaki çok tehlikeli ve yükselen gerilimlere de bir azalma olabilir diye de bir küçük umut ışığı var mı yok mu onu konuşmuş. E, yani Mihail Gorbacov'un. Antegre bir Avrasya güvenlik sistemi askeri müttefikler ittifaklar olmadan kurulmasına bir yol gidebilir mi? Ona bakmak lazım demiş. Fakat Vladimir Putin'de hmm. telefonda görüşmesinde seçim programına uygulamada başarılar demiş Putin'i e, Kremlin'den yapılan açıklamaya göre. Putin'in ayrıca Amerika Birleşik Devletler yönetimiyle eşitlik prensipleri temelinde diyaloğa girmeye hazır olduğu da hazır olduğunu söylediği de haberde yazıyor. Seçim kampanyasındaki dönemde Putin'e olan hayranlığını açıkça dile getiren bir adaydı Trump. Ve bizim başkanımızdan çok daha fazla liderlik sergiledi diye de konuşmuştu Putin hakkında. Liderlikten kalsın ne olduğu yazmıyor burada. Putin de Trump için çok çok seçkin ve hiç şüphesiz yetenekli bir insan ifadeleri kurulanmışlar. Pragmatik işbirliği olarak değerlendirenler varmış bu durumu ama yani biz değiliz. Hayat. Evet. ...romantik bir ilişkiler. Fakat e, en yakın yardımcılarından biri olarak... ...kimi seçti? ne şey yapacak Seçim olan. Seçim kampanyasını yöneten menajerini seçti. E, kim o? Seçim kampanyasını yöneten menajeri mi? Evet. Unuttum S ismini. Steven Bannon. Evet, Steven Bannon. Steven Bannon kim? BrightBot Media diye adlandırılan bir medya kuruluşunun evet. başında. En büyük özelliği ne? yeryüzünün gelmiş geçmiş en önemli ırkçılarından, kadın düşmanlarından biri olması. Onu seçti Trump. Hmm. Bannon'la yürütüyor. Yani Bannon'ın seçilmesinin e, anlamı da şu deniyor. ya e, Yani Ku Klux, beyaz yüksek külahı evet. olmaması sadece Kul Kluxland'dan onu ayıran odur demiş. ya yani Ülke ocakları, Osmanlı ocakları gibi bir karşılık bulunabilir Türkiye'den ama asıl Amerika'da Bütün böyle siyahları linç eden, sokak ağaçları asan filan gruptan bahsediyoruz. Kulklaks'tan. Onun gibi. Mesela şey Yahudi düşmanı kendi karısıyla boğaz boğaza kavga etmiş. Karısının boğazına sarılmış. Çok ayıp. Böyle herkesin içinde. Konu, konu ne? Yok. Başka karısı galiba. <gülüyor> Göçmenler mi? Nedir? Hayır. Çocuklarını evet. okula gönderecek. Küçük kız çocuklarını. Evet. Ee, Yahudilerin bulunduğu okula götüremezsin, gönderemezsin diyor. Kavga konusu bu. Bu adamı seçti. Bu yüzden bozmamışsın. Gayris evet. Mary Louise Picard'ın <gülüyor> Demokrasinin Adı'nı okuyorum yani biraz dünya nasıl bir dünyaya doğru gitmekte olduğumuzu göstermek için. Ee, ondan sonra ...şey de e, mesela söylemiş. Yani bu e, şımarık çocuklar istemem Yahudilerin e, etkisinde kalacak filan demiş aynı zamanda trans yani cinsel kimlikleri farklı olan insanlara da hiçbir tahammülü olmayan birisi Bruce Jenner filan gibi mesela şey trans değişiklikler yapan insanlara ve Bill Crystal gibi sağcı birini de şiddetle eleştirmiş ve demiş ki o cumhuriyetçilerin oyun bozanı dönek Yahudi diye böyle tabirler kullanan bir adamı seçti iyi değil mi? Evet. İki ile 3 milyon arasında da göçmeni atacağım dedi. Ama öyle say, şimdi say bir Amerika, bir Birleşik yok. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında soğuk rüzgarları sevgi diye düşünmeyin. İsrail Enerji Altıbı ve Su Kaynakları Bakanı Yuval Ş Ş Ş Ş Steinitz, Steinitz evet. Yuval Steinitz Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan seçilmesinin İsrail hükümetine Filistin topraklarındaki yerleşim birimi inşasını genişletme imkanı sağlayacağını söylemiş. Çünkü başkan Trump seçilmesi halinde Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı sözünü vermişti deniliyor. O yüzden yani çocuğunu Yahudilerin okuluna göndermemiş olabilir ama Kudüs'ü direkt İsrail'le bırakmış oluyor. ...Donald Trump bu açıklamasıyla beraber. Ama bir diğer taraftan da... ...protesto gösterileri muazzam bir ölçüde de... ...devam, devam ediyor. ediyor evet. Çok fazla yerde yazmıyor. Bu sosyal medyada paylaşılan... ...bazı videolarda görebilmek mümkün. Gene bir takım yerlerde... ...protesto gösterileri varmış. Evet, not my president diyorlar. Yani bu, sen benim bir başkanım değilsin diyorlar... Ee, Yani doğusundan batısına kuzeyinden güneyine dört bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nden evet. 200 kişiden fazla gözaltına alınma var. Ayrıca da çatışmalar da zaman zaman çıktı söyleniyor. 200'den fazla da şey olayı olmuş tabi eski sayıyı bilmiyorum ama Trump ne zaman seçildi işte 11 Kasım mı Hı. öyle bir şey. Ee, seçildiğinden bu yana 200'den fazla siyahlara ve Latin e, saldırı yapılmış Hatta 12 yaşında bir çocukta da, bu en ilginci bu ee, kendi okulundaki e, siyahi bir kıza siyah bir kıza şey demiş Afrikada Amerikalı bir kıza Trump başkan oldu şimdi seni vuracağım. ...ve bulabildiğim bütün siyahları da vuracağım demiş... ...çok endişe verici bir gelişme... ...12 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz... Ee, ...Sudden... P ...Poverty Law Center diye bir kuruluş var... ...Güneydeki Yoksulluğu Azaltmak Kuruluşu... ...böyle duvar yapın diye bağırıyor çocuklar... ...bu arada işte yalnız binlerce kişi de... ...iklim için yürüyüşü devam ettiriyor... Güney Kore'de de çok büyük yürüyüşler var. 1 milyon insan yürümüş. Biliyor musun onu? 1 milyon insan aynı evet. anda mı? Evet, aynı anda 1 milyon insan. Tabi polis çok daha az bir sayı veriyor ama organizatörlerin ve genel olarak medyanın verdiği şey sayısı 1 milyon üzerinde insan Seul'de. Başkent Seul'de cumartesi günü oluyor bu. Yine bu tarikat skandalı yüzünden mi? Tarikati hayır. Başkan Park Geunhiye'nin büyük yolsuzluğu işte. tamam işte bir tarikatla da ilgisi var. Yolsuzluğu doğru. yapan kişi de büyük bir tarikatın e, liderlerinden birisi evet, olarak geliyor. 70 geliyordu. milyon dolar götürmüş. Fazla da bir şey değilmiş. Değil canım. canım 70 milyon dolardan da ne olacak. Ki yani? <gülüyor> ya, Verin şuradan uzaklarsın. Simit varsın. alsınlara gelirken. Evet. Böyle bir e, durum var. Bir kişi de Kuzey Dakota e, bu petrol boru hattının üzerine inanılmaz bir fotoğraf var gerçekten sakallı rednek tipli biri sadece olduğu bellii yani Rednik Ocakları elinde devasa bir silahla havaya ateş ederek e, kız e, yarlilerin üzerine kamyon devasa kamyonunu sürüyor bir kişiyi yaralamış Pol, ezmek onu müdahale etmiyor gidiyor Et kızıl deriler evet. müdahale ediyor evet. değil mi evet aynen öyle hep, hep aynı hep aynı sahne Polis kızılderilere müdahale etmez gider. Reddiklere müdahale etmez. kızıl Kızılderilere müdahale eder. Evet. Ve 37 kişiyi tutukladı zaten gözaltına aldılar. sadece Sağcı çocuklara dokunmaz. sol çocuklara işte üniversitelerde gözaltına alır. Hep aynı hikaye. Evet. Anlatılan aynı hikaye. Fakat şimdi bugün çok önemli bir gün. Hakikaten bunu takip etmeye ve sizlere yarın ve diğer programlarda da evet, iletmeye çalışacağız. Yarın ve daha sonraki günlerde yüzün üstünde şehirde dünyada bu şey iklim yanilerin su koruyucularının iklim mücadelesine destek var çok ilginç aslında. Şimdi bir e, ara verelim Bu arada da şey var e, Erdoğanla konuşmuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çobanlığın felsefesini anlamayan insan yönetemez ben de bir çobanım diyor. Hazreti Adem'den bu yana insanoğlunun hayatta kalmasını sağlayan hususların başında tarım ve hayvancılık geliyor demiş. Yanlış hatırlamıyorsam haberlerde dinlediğim kadarıyla, dinledim haberleri bu sefer televizyona çıktı. Ee, tarıma pek önem verilmedi demiş. Evet. Kim tarafından önem verilmedi acaba tarıma? Şu ana kadar adaça kalkınma partisinin iktidarından başka hangi bir iktidar vardı şu zamana kadar? Elli veririm. Son 14 yılda ne ne 14 yılda hiçbir şey yapılmadı mı Cumhurbaşkanı tarafından dile getiriliyor bu durum ama son 14 yılın büyük bir kısmında başbakan olarak zaten bu kabinenin içindeydi. Hepiniz oradaydınız be demek istiyorum bir yandan da. Çünkü şu an konuşuyoruz zaten birazdan. Çünkü durum çok eskiye dayanmıyor. Danışmanlarının tarihsel bilgileri konusunda da bazı şüphelerim var. Hazreti Adem'den bu yana insanoğlunun hayatta kalmasını sağlayan hususların başında tarım ve hayvancılık geliyor diyor. Benim bilebildiğim kadarıyla yüz elli bin ile iki bin yıl arasında insanın tarihi. O zaman yani... Ama tarım ve hayvancılık son on iki bin yılda en fazla. O da Çatalhöyük'te. Çatalhöyük'te diyorum... Urfa'da? Göbeklitepe'de. Göbeklitepe'de. Göbeklitepe'de orta çıkıyor. O zaman şey mi oluyor? Adem'le Havva Göbeklitepe'li mi oluyor bu açıklamaya göre bakanım? Burası çok karışık ama yani yaklaşık en az 140 ya da, da 190 bin yıllık bir fark var. Başkanın danışmanlarıyla söylediğiyle tarımın başlaması arasında. Ne kadar demiştiniz? 140 ya da 190 bin yılı. Fark var. Yeni bir mumya bulunmuş Tabii. da ondan daha mı diye soracaktım? Değil herhalde. Üç bin yıllıkmış bu mumya. Onlar yeni. Lüks bulunmuş. Onlar yeni. El değmemiş deniliyor. Peki buna birazdan döneceğiz. Açık Gazete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 Dance me to the children who are asking to be born Dance me through the curtains that our kisses have worn raises a tent of shelter now though every thread is torn Dance me to the end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 to the end of love dance me to the end of love aslında bir çeşit ölüm unutkanlığına da gönderme yapan olan şiir şarkılarından bir tanesi Leonard Cohen'in 7 Kasım'da 82 yaşında hayata veda etmiş şair, şarkı yazarı, şarkıcı ve romancı, yazar Leonard Cohen'ın yanan tutuşmuş kemanların arasından beni aşkı aşkın sonuna götür diyor ama ölümü de kastetti aşikar ama kimse programda da belirttiği gibi Güven Güzel Deren'in aslında bu tarafını unutup yüzlerce çift evlenerek bu yanan kemanların arasından bu şarkıyla geçmişler filan. tek güzel Evet hoş bir durum var. Şimdi e, tekrar dönelim. Erdoğan Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz için ağır ifadeler kullanmış. İdam tartışmaları üzerinden Avrupa Birliği'ne birliğiyle gerilen ilişkilere ilişkin teröre her türlü desteği vereceksiniz. Ondan sonra da kalkıp Türkiye'de Türkiye'de Avrupa Birliği müzakereleri durdurulabilecek diyeceksin. Geç kaldınız ya. <gülüyor> Hemen kararınızı verin. Yıl sonuna kadar bekleyelim. Ondan sonra millete gidelim demiş. Şunsa hitabet hitaben de kimsin sen ya? Kimsin sen diyen Erdoğan, e, Avrupa Birliği size bak ya. Yaptırım Al. uygularız demiş. Demiş mi öyle? Diyor. Senin her tarafın yaptırım olsa ne yazar? Geç kalıyorsun. Geç ifadesini kullanmış. Delikanlı bir ifade var. Evet, Milli Tarım projesinde konuşmuş işte ve orada söylüyor işte. Eee Türkiye cezasını yeniden getirirse bu durumda üyelik görüşmeleri sona erer demişti. Ee, Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz e, idamın üyelik idamın üyelik görüşmeleri için kırmızı çizgi olduğunu da altını çizmişti. Ona cevap verilmiş bir açıklama bu aynı zamanda. Evet ve yani bize 3 milyar avro verecekti. Siz verdiğiniz hiçbir sözü tutmadınız ki biz dürüst olanlarla yürüyeceğiz. Dürüst olmayanlarla değil. En büyük başkan bizim başkan tezahüratları. Anlıyoruz ki birileri bizi bu coğrafyada idare etmeye çalışıyor. Bu şeyler var. Tezahüratları da arada söylüyorum. Asalım sözleri de var. İdam ilgilsin filan diye ve Anlıyoruz ki birileri bizi bu coğrafyada idare etmeye çalışıyor. Şu terbiyesize bak ya. Yaptırım uygularız diyor. Senin her tarafın yaptırım olsa ne yazar? Geç kalıyorsun geç. Demiş. Bizi de bu saldırıya cevap olarak onların kullandığı ne kadar maşa, alet, hain varsa hepsinin başına eziyoruz, ezeceğiz demiş. Alet mi? Evet. Varsın onların topu birden cehennem çukurunda yansın. Bu ülkenin tek bir evladının tırnağına o teröristlerin milyon tanesini değiştirmeyiz demiş. Uluslararası alanda da terör örgütünün arkasındaki güçlerle hesaplaşmaktan geri durmayacağız. Dün Asya'dan Avrupa'ya yüz binler yürüdü. Gizli saklı hiçbir şey kalmadı. Hodri meydan diyoruz demiş. Dün dediği şey mi? Maratondan bahsediyor. Evet, bahsediyor Evet. Bundan önce mi sonra mı bilmiyorum ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aynı zamanda oyuncu Murat Yıldırım için nişanlısı İmane Elbani'yi babasından FaceTime uygulaması aracılığıyla istemiş. Ondan haberiniz var mıydı? Hayır yok. Darbe Hani darbe sırasında evet, bir FaceTime evet. uygulaması ile beraber insanlar çağrı yapılmıştı. Ya, şimdi bu sefer hayırlı bir iş için kullanılmış. O zaman da hayırlı O zaman da hayırlı bir iş şimdi. İkisi de hayırlı bir iş. FaceTime uygulaması aracılığıyla e, Yıldırım ve Farslı sevgilisi Elbani'ye e, bir araya gelmişler işte. Orada babasına bağlanmışlar Fars'tan. E, galiba babası olumlu cevap vermiş çok iyi bir şimdi bir de tarıma geçersek şey var Hazreti Adem'den bu yana insanoğlunun hayatta kalmasını sağlayan hususların başında tarım ve hayvancılık geliyor diye şüpheli bir bilgi var burada yani 140 bin ya da 180 bin yıllık bir, bir park var ee, avcı o... toplacıların doğrudan ortadan kaldırılıyor galiba bu açıklamayla beraber evet halbuki yeni mumyalar evet. bulunuyordu o toplayıcı dönem işte 140 ila 190 bin yıl sürmüştü. Hmm. Son ılıman eklem sırasında bu insan medeniyetinin Homo sapiens de... evet. o zaman ee, şey. Evet. Hazreti Adem'den bu yana insan hayatta kalmasını sağlayan hususların başında tarım ve hayvancılık geliyor. Bu doğru değil. İnsanlar bunların endüstriyel üretimini beceremiyor olsaydı medeniyetler kuramazdık. Burası doğru. Medeniyete bağlı. Ama asıl çobanlıkla ilgili söyledikleri önemli. E, bence çok e, peygamberin, çobanlığın felsefesini anlamayan, psikolojisini anlamayan insan yönetemez diyor. Peygamberlerin mesleği olan çiftçilik ve çobanlığı ülkemizde hak ettiği konuma getirmeliyiz. Çobanlık deyip hafife almayın. Çobanlığın felsefesini anlamayan, psikolojisini anlamayan insan yönetemez. Ben de bir çobanım. ...demiş... ...ben bunu ufak bir ilave ediyorum... ...iyi bir çobanım demek... ...çalan nedir efendim... ...çalan egosun pastor bonus... ...ilahisi... ...ben iyi bir çobanım... ...İsa Mesih... ...bu şekilde hitap eder... ...koyunlarına... sürüsüne bakıyor... ...bu geldi aklıma... ...bu Gregorian bir ilahi dinlemekteyiz... Ekosum Pastor Bonus. Ben iyi bir çobanım. Evet durum bu. Ee, görünüyor. Onun dışında ee, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplanmışlar. Türkiye ile müzakereler durmasın kararı çıkartmışlar. Avusturya, Türkiye ile üyelik müzakereleri durdurulsun çağrısına destek vermemiş. Ee, Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurt, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ...üyelik müzakerelerinden yana değilim ve bu Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde yeri olmadığını inanıyorum diyor. Epey bir tartışma olmuş. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier Ankara ziyaretinin hemen öncesindeki bu toplantıdan sonra... ...Türkiye bizim için çok önemli. Sadece ülkelerimiz arasında yakın bağlardan değil özellikle bu zor dönemde diyalogu kesmeyi göze alamayacağımızdan demiş... İngiltere Dışişleri Bakanı da Osmanlıların torunu Boris Johnson da yarı torunu Türkiye'de yaşananlara aşırı tepki verilmemesi uyarısında bulunmuş. Türkiye'yi köşeye sıkıştırmamalı ortak çıkarlarımıza aykırı bir şekilde aşırı tepki göstermemeli izlemiş. Aşırı tepkilerden vazgeçmiş kendisi de çünkü evet. Erdoğan'a hakaret eden şiirler yazıyordu. Şiir yarışmasında birinciyi kazanmıştı. Evet. Hakaret yarışmasında. Şimdi vazgeçmiş anladığım kadarıyla. Şu çoban yani, meselesine çok ufak bir eklem yapabilir mi? Her çoban iyi bir çoban değildir. Onu da unutmamak gerekiyor. yani, Burada, yani Mesih İsa'dır iyi çoban. Yani e, diğer çobanları da aynı şekilde yalancı çoban da denildiğinde rivayet olmuyor. Hatta Eylül ayının son kısmında mudis'in Türkiye değeri Türkiye'nin notunu yatırım yapılabilir seviyesinin altına düşürülmesine tepkiler de verilmişti. Bu tepkilerden bir tanesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan demişti. Türkiye yatırımlarla kalkınmaya devam ediyor. Bunların eline 3-5 kuruş para koy, istediğin notunu istediği notu al. bunlar böyle çalışıyorlar. Talimatı Bunun Çoban'la ne ilgisi var. Talimatı nereden aldıklarını biliyoruz. Bunlar yalancı çoban demiş. Aa, tamam. Evet. Bir de şey vardı. senin sizin dönemden önce <gülüyor> Süleyman Demirel Evet Çoban sülü Amerika bülbülü hmm. Sloganı vardı Anteemperyalist bir şey ne? Bizim neslin Anteemperyalist Şeylerinden biriydi Öyle demeyin zamanda protesto edenler de Bizim jenerasyondan da oldu Süleyman Demirel'i Bilmiyorum mi? ismi lazım değil Bu radyo 21 yıldır Yayında Selahattin kaç yaşında yaş konusuna girmiyorduk hani. Radyo başladığı zaman o 5 yaşında falan değildi. 5 yaşındaydı. Evet. O zamanlar bunları dinleyemiyordu tabii. Şimdi bak öğrendi. Evet. evet. Evet, Fransa Avrupa Konseyi ile Türkiye'yi görüşmüş. Ya Fransa ve Almanya elinden geleni yapmaya çalışıyor gibi duruyor haberlere bakıldığı zaman ama Şu anda şimdiden Avusturya'nın taş koyduğuna dair çeşitli açıklamalar var. Cengiz Bey'le de daha detaylı bir şekilde konuşacağız, konuşacağız. galiba bunu. Konuşacağız evet bunu. Şimdi bu adır çoban meselelerinden girmişken birkaç açıklamaya daha da yer verelim. Dışişleri Bakanı'ndan Avrupa Parlamentosu'na ekonomik yaptırımlarla ilgili elinden geleni ardına koymasın demiş. Gücü yetiyorsa PKK faaliyetlerine son versin demiş Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu bu delikanlı tavrı da beğenmiş olduğunuzu tahmin ediyorum delikanlılar sizin de Martin Schulz için iki yüzlü demiş e, çünkü Türkiye idam cezasını getirirse üyelik görüşmeleri sona erer demişti o ani ile görüşüyormuş için Halk Cumhuriyeti dışişleri Bakan ile dışleri konusunda görüşme sonrasında öyle demiş gücü yetiyorsa son versin PKK faaliyetlerine Ee, ve her zaman olduğu gibi ikiyüzlülüğünü görüyoruz demiş İlgili elinden geleni ardına koymasın demiş Peki cevaben ne diyebilir sence buna e, elinden geleni ardına koymasına ne cevap verebilir Hayır şey Almanca ha, Almanca mı? pardon Ahzu <gülüyor> Ustamın adı hıdır, elimden gelen budur Dese yeridir değil mi? Evet bu arada Çin demişken Çinli Sincan Uy U Sincan değil Sincua Uygur Özel bölgesinde 70 saat süren bir kar fırtınası yaşanmış geçtiğimiz günlerde. Büyük bir fırtına olduğundan bahsediliyor. Bir çoban ve 162 koyunu kaybolmuş zorlu geçen bir operasyonun ardından kurtarılmışlar. Doğu Çevre haberlerinden bir tanesi var. çoban çoban mevzuna devam ediyoruz yani. Ee, Kazayla kendini uğran çoban haberi de var istiyorsanız. Çobandan, çoban averinden <gülüyor> bol ne var. Siri, Siirt'ün ilçesinde tüfen temizlerken kazayla kendini vuran çoban hayatını kaybetmiş. Şey, Yeni Zelanda'daki büyük muazzam depremde de eee 7.5 Richter ölçeğine göre devasa bir repta, re, de, deprem oldu ve fırsatını bulamamıştık konuşma fırsatını. Eee bir fotoğraf var. İnekler Böyle bir dağın ucundan kopup aşağı doğru yuvarlanıyorlar. Yüzlerce metrelik, inanılmaz bir şey. Çoban nerede? Çoban nerede? Benim hobilerim arasında aslında çobanlarla alakalı haberleri tarımak, bulmak, kaydetmek. En son 10 Kasım'da gelen bir haber vardı. Nide'de çobanlık yapan Süleyman Karaman arazide bulduğu 1640 lirayı sahibine ulaştırmış. Arazide 1640 lira bulmuş çoban Süleyman ha ismi de güzel Süleyman Karaman ve sahibine ulaştırmış bu farayı da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Atatürk'ün önünde kendisine plaket verilerek fotoğrafı çektirilmiş peki e, biraz güzel atasözlü gibi konuşmalardan devam edelim ekonomi bakanından da asgari ücret konusunda bir cevap gelmiş Nihat Zeybekçi zeytini silkelerken dikkat etmek gerekiyor dalını budağını kırmamak lazım ki seneye de zeytin verebilsin demiş ama burası bir zeytincilerin bildiği bir şey olsa gerek. Fakat asgari ücret konusunda da istemenin sonu yok demiş. Asgari ücret konusunda ama buna cevap nedir? Nedir efendim? Verecek isteğinin bir yüzü kadar. Evet. Vermeyen, vermeyenin iki. İki. Son bir çobanla alakalı da haber var. Elimde kalmasın vereyim lütfen. Bu konuya da uygun aslında. Dimyat'a Pirince giderken eldeki bulgurdan olmak gibi bir durumda söz konusu evet, bugün olabilir. Bugün çobanlar ve atasözleri üzerine gidiyoruz. Batman'ın Hasankeyf ilçesinde geçen e, Dicle Nehri kıyısında koyun otlatan 23 yaşındaki e, çoban Şahabettin Oman... ...nehre düşen koyununu kurtarmaya çalışırken sulara kapılarak hayatını kaybetmiş. Bu da dünün haberi e, Doğun Haber Ajansı'ndan geliyor. Böyle bir durumda söz konusu olmuş yani. belki devam ediyorum. Batman'da. Numan Kurtulmuş da Başbakan Yardımcısı... E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nde seçime dahi girmeyen Mehmet Özkan'ı atamasını sormuşlar. O Net, kısa ve özlü bir cevap vermiş. İçeride seçimle öğretim üyeleri arasında bir bölünme yapılmaması için yükün sıraladığı adaylar arasından bir isim seçildi. O olay bütün detaylarıyla ortaya çıkarılarak hesap sorulacak. Bu hesap başka bir şeyle ilgili pardon. Yani öğretim üyeleri arasında bir bölünme yapılmaması olay budur demiş. Mesele budur. Sayın Cumhurbaşkanımız da KHK çerçevesinde önüne konulan isimlerden birini seçmiş oldu. Mesele budur demiş. Buna bir atasözü aradım bulamadım. Bölünme üzerine bildiğim bir atasözü var mı? Böl böl ve yöneti bilirim ben o kadar. Bölünme. O da atasözü değil. En yüksek bölen. Gibi şeyler hmm. matematik şeyleri vardır. Size okutmadılar mı? Ortalık yani okuttular da, ama hatırlamak bile seyahat. istemiyorum açıkçası. Kırgız atasözü var ister misiniz? Bölünme üzerine mi? Aç gözlüysen ayran istersen param var mı der. Atana saygı gösterirsen yaya gitmez. <gülüyor> bu bölünmeyle ilgisini tamam anlayamadım ama Ben neyse. de anlamadım. Yani bölünme dedim atasözü dedim bu çıktı. Sabah yazarından bir dolar yorum ister misin? Buyurun efendim. Dolar 3.30'a gelmiş. Dolar yorumu Evet, her Sabah sabah İste. yazarı Meryem Gayberi 3.30 olmuş olsun Bize ne el alemin parasından demiş. Haklı Haklı tabii. haklı Ekonomi konusunu ekonomistlere bırakın Demiş alalım değil zaten Demiş Bir ekonomist arkadaşını da referans Göstermiş bize ne el alemin Parasından diyorlar demiş Bu hiç sözlerle ilgili bir şey yok Ama güzel bir şey var Su içtiğin tükü, kuyuya tükürme Olur mu bu Peki atasözü Meryem Gayberi'ye uygun düşecek olan su içtiğin kuyuya tükür mü? Kırgız atasözü. Ben bölünmeyle ilgili anlıyorum. Hmm, şey bu arada e, memleket hallerinden bir ufak şey bunu magazin diyemeyeceğim ama Gaziantep'teki olayı biliyor musun? 12 Kasım tarihli bir haber. Neymiş efendim? 91 yaşındaki Mehmet Adır kuzu dişli dengesini kaybederek 4. kattan beton zemine çakılmış ve ölmüş maalesef. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine tabi gelmişler. Üzeri örtülen kuzu dişlinin cenazesinin kaldırılması için cenaze aracı beklenirken bazı vatandaşlar da bir ATM'nin hemen önüne düşen adamın cansız bedenine rağmen para çekmeleri dikkat çekmiş. ve arada Şöyle ayaklarıyla itmişlerdir de belki diğer alamayıp para çekmene önemli. Saktıyordur belki hayatta ya. kalmıştır diye şifresini görmesinde diye de şey yapmış olabilir. Evet tabii <gülüyor> öyle bir şey. Şey olabilir mi? Ezan dinmez, bayrak inmez, vatan bölünmez? Olur. Tek millet, tek devlet, tek bayrakta da olur. Hepsi olur. Ben bulduğuma göre bir tane daha çoban haberi verebilirim herhalde. Bitiyor ama. Son. Son ver. Siyirtin Şirvan ilçesinde koyunlarını otlatırken altına oturdukları ağaca yıldırım düşmesi sonucu iki çoban yaralanmış. Geç iki hafta önce. Hmm. Bu da böyle bir çoban haberi. Çok fazla çoban haber var. Atmosfer yani bölünmez. Sadece cumhurbaşkanı olduğu zaman hatırlamayın çobanları. Gazeteleri ve internet çok dikkatli incelediğiniz zaman bir sürü çobanlara dair haberler görebilmeniz mümkün. Tek bir zaman insanların aklına gelmesin yani çobanlar. Onu demeye çalışıyorum. Evet. Bu arada... Yeni çözüm süreci başlıyormuş. HDP masada yokmuş yalnız Türkiye'nin 3. partisi. 380 kişi muhatap listesi belirlenmiş. O da aşiretlerle filan yapılacakmış Türkiye'nin sorununu. Onu da bitirdik. Bir de tutuklu olan HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş ile cezaevinde görüşen avukat ve HDP İstanbul İl Yöneticisi Levent bişkin dün sabah karşı gözaltına alınmıştı. Bunun haberini verememiştik. Evet avukatlardan bu da söyleyeyim. cumhuriyete bir adalet yürüyüşü böylesi 12 Eylül'de bile görülmedi olmadı demişler Aydın Engin'de. Göz serbest bırakılan yazar Aydın Engin avukatların protestosu sırasında yaptığı açıklamada hukukçuları bulmakta zorlanmıyoruz ama hukuk arıyoruz bulamıyoruz demiş ve 18 hukukçu Aslı Erdoğan'ın yargı dosyasını sayfa sayfa inceleyip yargılanma sürecinin tamamen hukuk dışı olduğunu intikam amaçlı bir tutuklama olduğunu söylemişler kaygı verici bir duruma işaret etmişler çok sayıda haber var ama burada şimdilik kesiyoruz. Ahmet İnsel ile görüşeceğiz Açık, Açık Gazete. Gazete Ahmet İnsel ile Ufuk Turu Günaydın Ahmet Günaydın Günaydın Ahmet Bey Evet öncelikle bir Donald Trump sonrası ilk tepkiler ve dünyada nasıl bir gelişme ihtimali var onun üzerinde birazcık konuşalım dedik. Evet Donald Trump'ın ilk yaptığı iki atama biraz gidişatın ne yönde olacağını gösteriyor tabi. Bunlar çok erken değerlendirmeler, diğer çeşitli bakanlık görevlerine kimleri atacağı. Şimdilik daha belli değil fakat e, Beyaz Saray Genel Sekreterliğine e, atadığı kişi e, Prebius, Reince Prebius e, bu e, Republican National Committee'nin e, başındaki yani e, Cumhuriyetçi e, Parti'nin en büyük kuruluşu diyebiliriz buna görebiliriz. E, Cumhuriyetçi Ulusal Komitenin başındaki ve Donald Trump'ın seçim kampanyasında sürekli onun yanında olmuş olan birisi. Bu bir şekilde Donald Trump açısından Cumhuriyetçi Parti ile organik ilişkileri daha çok şey üzerinden prebius üzerinden yürüteceğinin işareti olarak gözüküyor kendisi pribüs Cumhuriyetçi Parti'nin kongredeki grup başkanına kongre başkanı aynı zamanda kongredeki grup başkanı çok yakın birisi Dolayısıyla bunun bir Cumhuriyetçiler açısından bir güven unsuru olduğu e, iddia ediliyor. E, diğer taraftan e, tartışılan diğer atama ise ki bu e, bu konu hakkında e, çok e, ağır e, eleştirel e, yazılar e, yayınlandı dünden beri e, İngiliz ve Amerikan gazetelerinde. E, Stephen Bannon'ın yazısı e, Tam ne olduğu bilinmeyen bir e, başkanlık e, stratejik danışmanlığına atanmış olması. Tam nedir bu başkanlık stratejik danışmanlığı bilinmiyor ama e, yakın bir danışman e, konumu olduğu e, tahmin edilebilir. E, Bana da e, Ağustos ayından beri Donald Trump'ın e, seçim kampanyasının e, direktörüydü kendisi bir tür beyaz ırk milliyetçisi olarak tanımlanıyor. Irkçı ifadeleri antisemit ifadeleri güçlü bir siteyi yıllarca yönetmiş. Breitbart Media değil mi? Breitbart News bayağı ağır ırkçı homofobik e, birisi de kendisi e, eski bir e, deniz subayı, e, ondan sonra da Goldman Sachs'da çalışmış. İlginç olan bir şey var bu Donald Trump'ın e, kampanyasında. Bir taraftan bu e, uluslararası finansa e, çok hakaret ederken, kendisi de e, uluslararası finansın bir numaralı... E, kazananlarından olmasına rağmen evet. artık o, o, o tür e, o tür çelişkileri e, Trump'a oy verenler e, kendileri izah etsinler. E, ama aynı zamanda da etrafındaki kampanyada özellikle e, şey gibi e, Bannon gibi e, Goldman Sachs'da çalışmış e, insanlar da var e, yakın, yakın çevresinde. Bu Bannon'la ilgili Ee, çok ağır eleştiriler e, dile getiriliyor ve e, e, bu stratejik e, danışmanlık e, fonksiyonunun e, aslında e, Donald Trump'ın e, Amerika'daki e, en gerici, en reak, en e, ırkçı çevrelere e, verdiği bir e, çevreler nezdinde bir e, jest olarak algılanıyor. E, bunu düşündüren bir e, olgu bu bananın e, stratejik e, danışman olarak atanmasından sonra mı yoksa sadece Donald Trump seçildiği için mi pek bilmiyorum ama Örneğin Kuzey Carolina Kuluk e, Kuluk Sıklan Teşkilatı 3 Aralık'ta bir e, kutlama yürüyüşü yapacağını e, ilan etti evet yani bu ben de ufak bir ilavede bulunayım izninle Charles Pierce diye tecrübeli bir yazar var Esquire'da ve başka yerlerde de New York Times'da filan da yazıyor e, son yazısında beyaz kukuletalara filan gerek yok David Duke'u yani Ku Klux Klan örgütünün başını seç atasaydı da hiçbir şey fark etmezdi diye çok ağır evet. bir eleştiride bulunmuş yani bu Tabii ben daha önceden bu Stephen Bannon'ın e, sitesine bakmamıştım, Brad Barton'u bakmamıştım ama e, söylendiğine göre en azından bu sitede yer alan haberlerin başlıklarına bakıldığında e, çok açık biçimde e, nefret söylemi e, içeren, e, ırkçı nefret söylemi içeren halk. E, haber başlıkları veya değerlendirmeler e, söz konusu. Ve kadın düşmanı aynı zamanda. Ve aynı zamanda kadın evet, düşmanı. Yani mesela evet. doğum kontrolünü kadınları çirkinleştirir ve delirtir diye başlıklar delirtir atıyor. Delirtir Evet. evet. <gülüyor> Çok evet. acayip. Evet. Guardi'ndeki uzun makalede bunları tek tek vermiş 5-6 <gülüyor> tane başlığı. Ee, şimdilik şey Donald Trump'la ilgili e, ilk defa e, uzun yıllardan beri daha önceden 19. yüzyılda olduk muydu bilmiyorum ama Bush seçildiğinde bile 2000 yılındaki Algor'dan 500 bin oy daha az almasına rağmen ve günlerce süren Florida'daki seçim bültenlerinin tartışması günlerce sürmüş olmasına rağmen bildiğim kadarıyla Bush seçildikten sonra 2000 yılında sokaklara dökülen olmamıştı Algor taraftarlarının bir protesto kampanyası pek olmamıştı biraz seçim hilesi olduğuna dair iddialar devam etmişti ama Algor'un seçim kararlarını temiz etmeyeceğim demesi üzere de kesilmişti şimdi ise ne kadar devam edecek bilmiyorum ama Ee, önemli bir e, Trump'ın başkan olması aleyhine bundan e, duydukları e, öfkeyi, tiksintiyi veyahut e, endişeyi dile getirmek isteyen e, kalabalık diyeceğim bir e, grup var. E, Amerika'nın çeşitli kentlerinde e, gösteriler... Evet ya, boydan boya yani bir, bir evet. kıyıdan öbürüne kadar on binlerce kişi evet çok çarpıcı görüntüler yerlerde geceleri akşam üzerleri özellikle e, ciddi e, bayağı kalabalık bir gösterici grubu var. E, bu ne kadar sürer herhalde bir müddet sonra e, aslayacaktır ama bu zannediyorum... İlk defa evet, Meclan ben de Başkan'ın hiç meşruiyetini kabul etmeyen bir gösteri ki bu Amerika'nın demokrasi anlayışında pek yoktur. Evet. Bu arada Hillary Clinton'ın da son yapılan artık seçim sonuçlarının kesine yakın neredeyse 200 bin civarında oylarının 200 bin civarında daha yüksek olduğu 200 bin mi? 2 milyon mu yoksa? Şimdi 650 bin oldu. Son şeyde 650 ben bin iki, mi? 2 milyon gibi de bir şey gördüm. Bir de ben de onu kontrol edeyim tekrardan. <gülüyor> yani öyle de acayip i̇ki bir şey. 2 milyonsa siz... artık biraz fazla gibi geldi bana evet. ama bilmiyorum, yani bilmiyorum görmemiş. Ben en son baktığımda 650 bin rakamını gördüm. Daha da kesinleşmemiş sonuçlar bir haftanın geçmesine rağmen üzerinden neredeyse? Evet şimdi baktım, bak pardon sözünü kestim. Evet şey demokrasinin üst başlıklarından dünkünde var. 2 milyon kadar daha fazla olduğu halde milyonlarca şimdi kişi de dilekçe vermişler. Bu ikinci seçmenler denen, electoral college evet. denilen kişilere... Bakın bu kadar büyük bir oy farkı var, değiştirin ve sonucu kazanana verin diye bir kampanyada olduğu söylüyor. 4 söyleyeyim. milyon imza olmuş. 4 çok milyon imza, evet. Çok acayip bir şey. 2 milyon çok yüksek bir rakam. Hakikaten çok yüksek bir rakam aradaki fark. Ve 2 milyon e, fark olmasına rağmen bu kadar e, ikinci seçmenlerde de Trump'ın bu kadar önde olması da tabii düşündürücüsü. E, E, bir yerlerde iyice artık e, çalışmadığını da göstergesi. Evet. Tabi bu e, aynı zamanda şeyi de e, gündeme getiriyor. Amerika'daki bu ikinci e, sisteminin kaldırılması mı? Kaldırılmasa bile en azından e, büyük e, eyaletlerde çok seçmenli eyaletlerde kazanan bütün delegeleri alır. Sistemi yerine e, iki İki eyalette geçerli olan Amerika'da e, delegelerin e, nisbi temsille tes tespit edilmesi e, yönteminin ne geçilmesi e, tartışması da herhalde önümüzdeki dönemde alevlenecek ama bunun için e, cumhuriyetçilerin de bir gün aynı şey e, demokratların başına üst üste gelen bu durum cumhuriyetçilerin de başına bir gün gelmesi lazım yoksa o, ondan evet. tabii şu anda kabul etmeye pek yatkın olmayacaklardır. Evet. Tabii bu e, şey, e, yani Amerika'daki durum e, Trump'ın ne yönde ilerleyeceği aslında hala belli değil. Yani şu anda yaptığı bu iki e, görevlendirmeden hareket ederek Trump şöyle yapacak veya böyle yapacak demek mümkün değil doğrusunu söylemek gerekirse. Ve belki biraz bu e, Stefan Bannon'un, e, Bush'un ilk döneminde hatırlıyor musunuz Karl Grove diye birisi vardı. Tabi. Unutulmaz ee, bir isim un, unutulmaz. Carl Groove vardı. O Carl Groove'un oynadığı rolün benzerini oynayabileceği düşünülüyor. Ama Donald Trump'ın ne yöne gideceğini bilmek mümkün değil. Zaten galiba şu anda en büyük endişe kaynağı Donald Trump'ın tam da bir bilinmeze doğru atlama başkan olmasının bilmeze doğru atlama anlamına gel geliyor olması zannediyorum. E, uluslararası alanda en büyük e, endişe kaynağı. Evet, Önümüzdeki e, yani, hapılarda göreceğiz. Şey, evet. Yani Rove gibi bir e... Başka birçok aday var yani peylenler falan adları da geçiyor. Onlar da gelirse özellikle çevre ve iklim konularında en büyük inkarcıları da getirirse tabii çok farklı. Bugün önemli işte Kızılderililerin yerlilerin yürüyüşü ve bütün dünyada da onlara destek gösterileri var. Buralardan da bir ipucu sürmek, iz sürmek mümkün olabilecek belki şeyle ilgili ama çok umutlu değilim doğrusu. Evet Bu e, şeye geçmeden önce e, bu Trump e, örneğinden hareketle e, bunun e, aslında e, Amerika Birleşik Devletleri'ne özgü bir, e, oraya sadece e, özgü bir e, seçim olmadığını, bunun arkasında yatan dinamiğin e, çok daha e, evrensel e, bir e, dinamik olduğunu görüyoruz. E, Şey demiştik, bu Guardian'daki e, Timothy Garton Ash'ın e, makalesinde ele alınan şöyle bir cümle var. E, küreselleşme karşıtlarının küreselleşmesi veyahut e, popülistlerin e, oluşturduğu bir e, popüler cephe popüler cephe e, veyahut bir milliyetçiler internasyoneli midir diye başlayan bir <gülüyor> e, makalesi var. E, Evren Balta'nın da e, bence dikkat çektiği bir dizi konuya ele alıyor. Sonuçları itibariyle pek bana e, sade süretilir gibi geliyor gerçi. E, Timothy Garton Aşın makalesi. Ama ben ona de. girmeden evet. önce iki küçük e, haberim var. E, yani pek basında yer almadığı maalesef bir kere bu hem Bulgaristan'da hem Moldova'da Cumhurbaşkanı seçimleri oldu. ve e, ve Cumhurbaşkanı seçimlerinde e, iki yerde de daha çok e, eski Komünist Partisi'nin şimdi sosyalist adı altında devam eden e, izleyicilerinin e, desteklediği adaylar kazandı ve bu adaylar daha çok Avrupa Birliği'nden ziyade Rusya'ya yüzünü dönmeye yatkın adaylar. Özellikle Moldavya'da. Evet. Moldavya'da çok açıktı. Yani 2014'te Moldavya'nın Avrupa Birliği'yle imzaladığı ortaklık anlaşmasını Eleştiren aday kazandı. Bunu savunan karına da ise seçimleri kaybetti. Tabi Bulgaristan'da da benzer bir durum söz konusu ama buradan kalkıp da Rusya bu ülkelerde egemen şeyini, gücünü arttırıyor sonucuna varmanın da yanlış olduğunu çünkü her iki ülkede farklı nedenlerle bu tür seçimler yapıldığını, Cumhurbaşkanı seçimlerinin farklı nedenlerle benzer sonuçlar verdiğini belirlik de Avrupa Birliği'nin bu çok kuralcı gibi gözüken ama sonuçta günlük hayatta ise bu kuralların bile hiç işlemediği özellikle yolsuzluklar konusunda adı yolsuzlukla mücadele olan fakat yolsuzluğun da bir o kadar güçlü olduğu bir ortamda İşçilerin özellikle bu, bu düzende kaybedenlerin yüzlerini biraz eskinin de nostaljisiyle besleyen bir Rusya Rusya'yı karşımıza almayalım kampanyası en azından destek verdiklerini söylüyorlar bu cumhurbaşkanları bu ülkelerde güçlü başkanlar değiller ama seçimle de geliyorlar unutmayalım. Yani illa bizdeki gibi halkoyuyla seçildim dolayısıyla şeyin Timothy Gartner'un açım makalesinde uzun uzun belirttiği gibi bu yeni otokratik yükselişteki en önemli olgulardan bir tanesi kendisinin halkın yegane temsilcisi ve dolayısıyla da halkın ağzından konuştuğu ölçüde de her türlü diğer kurumdan çok daha üstün bir meşruiyete sahip. Hatta yegane meşru meşruiyete sahip, halk adına e, konuştuğu için yegane meşru meşruiyete sahip kişi kurum olarak gören cumhurbaşkanlığı değiller. Dolayısıyla e, halk oyuyla seçilmiş olmak böyle bir yetki vermiyor. Bu şey geçmeden önce küçük bir haber daha vereyim. Dün e, Rusya'da ekonomi başkanı tutuklandı. ekonomi bakanı pardon. Tutuklandı. Öyle mi? Onu... Alexei Yulyakov. Biz atladık onu. Çok önemli bir habermiş evet. Evet. Alexei Yulyukayev Yul Yul pardon e, tutuklandı ve e, tutuklanma nedeni işte, e, oradaki e, en Bu tür e, soruşturmaları e, yapan e, federal büronun e, yaptığı izleme, e, polislerin konuşmalarını dinlemesi ve ortaklarının karşısındakilerin konuşmaları dinlemesi sayesinde kendisine yöneltilen e, suç iddiası, şu anda iddiada tabii tutuklandı değil de gözaltına alındı daha doğrusu tutuklandı evet. e, dün. E, Rusya'nın 6. büyük petrol üreticisi olan başnefti, Bahnefti, büyük Rus petrol tekeli oligopolü roznefte satılmasında 2 milyon dolar satılmasına onay vermek için, 5 milyar dolarlık bir satış bu, onay vermek için 2 milyon dolar rüşvet aldığı yönünde. Oh, evet. Bu doğru mu yanlış mı pek bilmiyoruz şimdilik. Çünkü bu aynı zamanda Putin'in hoşuna gitmeyen bir satış olduğu için de e Ekonomi Bakanı'nın tasfiye edilmesi gerekçesi olabilir ama polislerin veyahut federal soruşturma bürosunun iddiası suçüstü yakalandığı yönünde ve 2 milyon doları biraz da zorla aldığı yönünde bu satışı evet demek için Konuş, telefon konuşmalarının kayıtları olduğu iddia ediliyor. Aleksi Yüriyokalp'in e, bu 2 milyon doları banka hesabında mı tuttuğu yoksa e, e, ayakkabı kutularına mı koyduğunu bilmiyoruz tabii şimdilik. E, sayarken içinde evde sayma para sayma makinesi bulunup bulunmadığını da daha bilmiyoruz ama e, şu anda e, bir şaşkınlık var çünkü e, Putin'in daha bu olaydan haberi olmadığını gazeteler e, iddia ediyorlar. <gülüyor> Çok ilginç. Evet. Evet peki yani bu şey de son bir cümlede benim şey aklıma geldi. Bir günlük kısa bir resmi ziyaret yaptı. Lukashenko ile göz, göz görüştü. Belarus ya da Bielorus Beyaz Rusya Başkanı'yla Erdoğan ve şey dedi çok sevimli bir adam dedi onun için o 1994'ten beri ben baktım Beyaz Rusya'nın başında Belarus'un ve tamamen şey düşmanı Yahudi düşmanı sözleri bir de eşcinsellere yaptığı hakaretlerle öne geliyor. Diktatör olmak gay olmaktan iyidir sözüyle de hatırlanıyor. Onu beğeniyor Cumhurbaşkanı da. Ben de onu hatırladım. biraz Rusya'dayken bir söylemedi mi e, Cumhurbaşkanı e, Türkiye hiç bugün olmadığı kadar e, Evet özgür ülkedir serbestliklerin o, olduğu orada ülkedir evet. sözcüğünü de herhalde orada e, karşılaştırmalı olarak mı söyledi bilmiyorum ama. <gülüyor> İlginç gelişmeler oluyor. Takip etmeye devam edeceğiz. Peki, çok Böyle. teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. İyi günler. Ahmet İnsel ile Ufuk Turu Açık Gazete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 Günaydın Güven Bey. Merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey. Merhaba. Günaydın Can. Evet. Biraz açık bilinçte... ...daha... E, ...siyasetle de ilgili... ...kaçınılmaz olarak bazı dünyadaki... ...gelişmeler ve Türkiye'deki... ...etkiliyor içeriği de... E, ...bu Donald Trump'ın... ...seçilmesi... Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı olarak epey bir dünya çapında büyük bir olay olarak karşımıza çıkıyor. Siz de oradan etkilerine maruz kalıyorsunuzdur şüphesiz. Nasıl görünüyor biraz da oralardan bir konuşalım bakalım dedik. Tamam ben buradan biraz e, sahadan gözlemler e, aktarmaya çalışayım. İki haftadır aslında... Doğrudan bilim ya da felsefe ile ilgili bir şey yapamadık. Geçen hafta Trump'ın e, seçildiği seçimlerin e, günüydü. Seçim programı yaptık. Tamam peki, 4 senede bir bunu yapıyoruz. Ondan önceki haftada yeni e, KHK e, çıkmıştı. Rektörlük seçimleri e, iptal edilip atamayla e, değiştirilmişti. Profesör Doktor Üstün Ergüdar ile bunu konuştuk. Ee, yani bir parça aslında bilime hasret kalan, e, felsefeye hasret kalan dinleyicilerden özür dilerim. Bugün mesela e, 4 günde sürmekte olan e, San Diego'daki büyük yıllık e, nörobilim e, toplantısı var. Ve Johns Hopkins Üniversitesi'nde laboratuvarda üretilmiş, e, gerçek yücelerden üretilmiş mini beyinler yaratma e, projesi en çok ilgi toplayan e, sunumlardan bir tanesi. Böyle şeylerden e, bahsedeceğiz umuyorum. Gündemden kendimizi kurtarıp e, Boğaziçi Üniversitesi'nden yine e, Prof. Jantay'la da bilgisayar bilimlerine, kanser araştırmalarına katkısını e, konuşacağız diye duyurmuştuk bu hafta. Onu da bir aksilik olmazsa bir daha etmek zorunda kalmazsak gelecek hafta. İnşallah e, yapacağız ama bugün e, biraz evet gündeme dair şeyler e, konuşalım. Programda hatta karma bir e, program olsun. Şimdi şu ilk kısımda Trump'la ilgili bir iki bir şey e, söylemeye çalışayım. Arkasından e, rektörlük seçimleri konusuna da değinelim. E, Şimdi bu seçimler konusunda çok vakit almak istemiyorum. Çünkü zaten açık gazetede başta Sezim Ömer'i olmak üzere Cengiz Aksar, Ali Bilge, Ahmet'im sen bu konuları bilen bu işlerin uzmanı insanlar. Ben belki biraz dediğim gibi sahadan adam gözlemler Amerika Birleşik Devletleri'nde bu son bir hafta nasıl geçti? Trump'ın seçilmesi ciddi bir sürpriz oldu. Benim için de aslında sürpriz oldu. Onu da söyleyeyim. E, 2012 Kasım'ında ilk yaptığımız açık bilinç e, Amerikan başkanlık seçimlerinin e, gününe denk gelmişti. Hatırlayacaksınız. E, Mitt Romney'le e, ikinci kez başkanlık, ikinci dört yıllık dönem için e, başkanlık adayı olan Barack Obama e, yarışıyorlardı. Programın sonunda siz bana peki güvenli tahmininiz ne? demiştiniz. Ben de Barack Obama kazanacak demiş ve %100 başarılı bir siyasi tahminci olarak kayda geçmiştim. Kariyeriniz ee, böyle başladı yani. Aynen, evet. Ve geçen hafta da sorsaydınız Clinton kazanacak diyecektim ve böylece %100'lük başarı oranımı devam ettireceğimi düşünüyordum. Fakat öyle olmadı. Başarı oranım %50'ye düşmüş vaziyette. Yani <gülüyor> Şey ilginç bir soru, siz de beğendiğiniz e, niye Amerikan medyası ve anketleri bu kadar e, yanıldı e, sorusu. E, buna verilen ilginç cevaplardan bir tanesi, e, Trump'ın e, çok gönülden destekçileri dışında aslında pek çok bölgede Trump'ı desteklemenin E, açıktan insanların Söylemeye çekindiği bir şey olması Mesela üniversite kampüsleri falan gibi yerlerde Bu siyasi Doğruculuk denen e, Tavrın bunda etkili olduğu Böyle bir baskı yarattığı Ve insanların anketlerde filan e, Söylemediği, söyleyemediği Söylememeyi seçtiği Trump'a oy vereceğini Fakat aslında sonunda gidip ona oy verdiği yönünde Ne kadar etkisi oldu bilmiyorum Sonuç itibariyle Mutlak oylar sayıldığı zaman Hillary Clinton'ın e, Donald Trump'tan daha fazla oy almış olduğunda görürüz. Ama bu temsil sisteminin e, içinde işte en olamayacak şey oldu. Belki Michael Moore'un e, tahmin ettiğini, bu bir not olarak söyleyeyim evet. ama pek kimseleri tahmin edemeyeceği bir şey oldu. Ee, peki buna nasıl tepkiler var? Ee, ünlü e, korku yazarı Stephen King bir e, tweet atmış. Diyor ki benim en yeni e, korku hikayem şöyle başlıyor. Bir zamanlar Donald Trump bir adam vardı. Ve Amerika'da başkanlık için yarıştı. E, bazı insanlar onu destekliyorlardı. E, bu üç yıllar e, ile başlayan e, yani... Bir korku e, hikayesinin e, başında olduğunu düşünüyor Trump'ın e, karşıtları. E, Trump'ın destekçileri ise tabii e, bu sürprizli sonuç karşısında e, çok mutlular. Benim yaşadığım Atatürk seyahatinde mesela çok, küçük bir adım Trump destekçileri E, fakat ara sıra rastlamak mümkün değil ki spor salonunun mesela sahibi olan adam böyle heyecan içinde işte bak klintin e, kazanacak kazanacak diyorlardı günlerini gördüler şimdi dört sene boyunca çenelerini kapatsınlar falan diye e, birilerine bir şeyler anlatıyordu evet zamanlar e, değişirken programında da buna değindiniz pazar akşamı e, evet <gülüyor> kısa da değindim e, Ve e, şöyle bir havada var aslında bu insanlar da e, Beğenmiyorsanız Trump'ı 5-6 büyük şehirde gösteriler sürüyor Halen dün e, itibariyle e, her gece gençler, öğrenciler sokaklardaydı Trump'ı istemiyoruz, başkanını bildik Bunlara karşı da Trump destekçilerinin gösterdiği tepki E kardeşim işte seçim yaptık, adamı seçtik. Hı hı. Beğenmiyorsanız e, kalkın Kanada'ya gidin, e, çenenizi kapatın. Yani e, bir tür bizim Türkiye'den de alışık olduğumuz ya sevdiye terk et varidir e, tepkiyi görmek mümkün değil. Trump başkan olduğunu e, olduktan sonra ilk e, konuşmasını yaptığı zaman daha sonra da Barack Obama ile Beyaz buluştuğu zaman e, müsbeten yumuşak bir üstü sergiledi. Bunun üstüne e, bir takım bence saf e, Trump e, karşıtları e, acaba e, tam söyledikleri e, gibi davranmaz da daha yumuşak, demokratik filan işler başkan olduktan sonra yapar mı filan diye böyle bir çaresiz ümitsizlik içinde bir şeyler söylüyor gibiler. Yani bir tür balkon konuşması diyebiliriz bu Trump'ın yaptığına. Fakat öyle olmayacağı bana çok açık bir üzgünüyor. Nitekim E, i̇ki gün önce pazar gecesi Amerika'nın en önemli e, çok seyredilen programlarından bir tane 60 dakikada CBS televizyonunda uzun bir mülakat vardı Trump ve orada açıktan e, evet e, Amerika'nın açıkçası bir duvar öleceğim. 2-3 milyon e, yasal olmayan göçmen var Amerika'da suça bulaşmış insanlar. Bunların da hepsini daire destedip e, sınav dışı vereceğim filan e, gibi şeyleri açıkçası söyledi. E, Yatacak herhalde. E, çevre konusunda da bir felaket e, oldu. Evet. Sözünde defalarca altın çizdiğimiz gibi. Yani nereden zaksanız e, derdat bir sonuç. Fakat şunu da söylemek lazım. Zaten ki e, Trump'ın e, ne yapacağını ne yapacağını tahmin etmek aslında çok kolay değil. İyi şeyler yapmayacağını, bir sürüte bir şey yapacağını tahmin etmek kolay ama hangi durumda, hangi politika ilgideceğini e, e, ön görmenin ben çok zor olduğunu düşünüyorum. Bunun e, başlıca medeni, e, bir kere belirlenmiş, şekillenmiş politika varıyor, olmaması. E, kampanya tarafında da e, son derece genel geçer şeyler söyleyerek kendisine sorulan soruları atlattı. Onun ötesinde de fakat Trump'ın önceliklerine baktığımız zaman şöyle bir şey görüyoruz. Mesela Trump'ın yayın haber olmaya çalışan tek Cruz'un en önemli önceliklerinden bir tanesi Amerika'nın ahlaki yakıtını değiştirmekti. Bunu defalarca söylüyordu. Çok bağına Sıristiyan günler bir adam. Ve bu alaki vizyon e, düşünülde bir transformasyon peşindeydi. E, Barack Obama'nın mesela çok e, kafasını taktığı şeylerden bir tanesi. Bu Amerika'da e, olmayan, şimdi olan artık Obamacare denen sistem sayesinde e, sağlık sigortasının e, tesis edilmesiydi. Bu sağlık sigorti sürecinden az kaldı. İkinci dönem başkanlığı kaçıracaktı o zaman. Hatta kazanamayacağını düşünüp birkaç kez peki ben de böyle bir seferlik bir başkan olayım. Yeter ki bu sağlık sistemi tesis ettiğin için olan gibi deneçler vermişti. Trump'ın bu tür bir önceliği yok diye düşünüyorum. Yani Amerika'ya dair e, en başta e, Amerika şöyle ya da böyle olsun ülkeyi bu şekilde transform edeyim, şunu değiştirin gibi bir öncelik ben görmüyorum. E, öncelikleri bence birinci önceliği 4 sene daha daha zelde kalmak. Yani 2020'de bir daha başkan seçilebilmek. Bunun için haliyle popülaritesini sürdürmesi e, gerekiyor. Onun, onun için ne gerekirse onu yapmak. E, i̇ki, Kişisel varlığını korumak ve arttırmaktan bunun da aslında çok önemli olduğunu düşünüyorum Trump'ın e, gözünde. Daha önceki başkanlarla belki görmediği bir şey. E, dünyanın en zengin siyasi liderlerinden bir tanesi olarak Amerika başkanı olacak. E, ancak bunların arkasından e, bir takım iç gündemler e, ve daha sonra da bir takım dış gündemler, e, çevreye, yüce mahkeme e, ataması kültaj göçmenler durumu, Orta Doğu filan. Bunlar ancak bunların arkasından gelecek bence ve büyük ölçüde yardımcısı Mike Pence'in ve ikilindeki diğer insanların belirleyeceği politikalar burada söz konusu olacak. Ben, evet. ben birazcık ayrılma evet. <gülüyor> hakkımı kullanmak istiyorum burada. Ben de daha Tabii. çok ...daha radikal şeylerin olacağı izlenimindeyim. Yani daha çok şeye bakıldığı zaman sınıfsal bir analizi analiz açısından bakıldığı zaman çok net şeyler görünüyor. Yani en yükselen şey bir kere... Bu prison industrial complex dedikleri yani özel hapishanelerin hisse senetlerinin 40 gibi akıl almaz bir yükselme kaydettiğini gördük. Ve bu Amerika Birleşik Devletleri'nin en temel şeylerinden bir tanesi. Köle adeta ücretsiz köle endüstrisi olarak çalıştırılıyor. Bunda büyük bir sıçrama oldu. İkincisi tabi silah endüstrisinde büyük yani yüzde yirmiye varan şeyler görüldü. İç güvenlik şeyinde öyle e, ve bütün bunlar gösteriyor ki aslında sermaye gayet memnun olacak bu durumdan e, ve bu şekilde gidecek bir durum olarak görülüyor ve en önemlisi de tabi hiç medyanın Türkiye'de de maalesef yani belki açık radyo programları ve açık gazete dışında pek üzerinde durulmayan hiçbir yayın organında bu küresel iklim değişikliği yani insanlık tarihinin en büyük krizi hatta gezegenin canlılar tarihinin en büyük krizin içindeyiz tam ortasında ve buna, buna olan tepki de şeyinde yazdığı Chris Hedges'in 11 Kasım tarihli bir yazısında Bizim buna tepkimiz iklim değişikliğine inanmadığını açıkça söyleyen bir adamı başkanlığa getirmemiz oldu ve toplumlarda kendilerini bir kere gerçeklikten kopardıkları zaman diyor bizim açık bilinç içinde bu çok önemli bir konu tabii program için. O zaman gerçeği ifade eden dile getirenler paryalar ve düşman devlet düşmanları oluyorlar halkın düşmanları ve ağır şekilde eleştiriyle baskıya tabi tutuluyorlar evet. diyor. Kassandralar. Şimdi bir de burada çok önemli bir başka şey ve bu tıktan bir kırılma noktasına gelmekte olan Kızılderililerin, yerlilerin Amerikan Sioux kabilelerinin Standing Rock, Dikilen Kaya diyorum ben onlara. Onların direnişi çok üst noktada 4 eyaletten geçen işte 2000 kilometreye yakın 1750-1800 kilometrelik bir petrol boru hattının işletmecisi de aynı programa sizin biraz önce sözünü ettiniz CBS'e çıkıp CBS miydi yani evet. şeyi söylemiş. Ben yüzde %100 eminim bu Dakota Accesse şey yapılacağını Trump'ın okey vereceğini yeniden başlatıp bütün bu eyaletlerden yerlerin sularını ve topraklarını ata topraklarını geçeceğine demiş. Bunu diyen adam aslında şirketin CEO'su enerji şirketinin ve üstelik de Trump'ın en büyük destekçilerinden biri yani milyon dolar bazında yardım etmiş Trump'a. Ayrıca da Trump'ın kendisinin de hisse senetleri var. Yani yatırımı var bu şey üzerine. Yani evet. çok büyük kırılmalar olacağını düşünüyorum. Ve son olarak benim bir kanaatimde medya çok büyük bir şey oynadı. Yani burada şeyin muazzam bir önemli rol oynadı. Bunu Michael Moore da anlatıyor ama Chris Hedge'in de yazısında çok net olarak Şöyle yazısında bir cümle var çöken demokrasimizin çürümüşlüğü bir sahtekar ilizyonisti kustu bu doğrudan duruyor kitle iletişim aracının bir ürünüdür diyor önce bir reality televizyon ne deniyor ona bilmiyorum ama işte bu reality şovlardan birinde kainatın <gülüyor> efendisi gibi e, görünen bir adam kılığında çıktı diyor bu çırak dizisini kastederek televizyonun arkasından da vodvilci bir politikacı olarak şey yaptı ve açıkça itiraf etmiş bazı şeyler de ben bunu başka bir yazıdan da hatırlıyorum Medya büyük medya sahiplerinden bir kısmı şeyi de söylüyorlar açıkça Yani evet çok kötü şeyler görüntüler ve söylüyor şeyler bu kadınlar hakkında şu bu ırkçılık filan ama Çok iyi para kazanıyoruz kalsın dediler ve müthiş reklam paraları alarak gitti bu iş gerçeklik ve doğruluk hiç önemli değildi sonunda gördüler diyor Frankenstein'lerini bir tehdit olduğunu ama o zaman da çok geçti ve liberal sınıf zaten ihanet edildiği için bütün bu orta sınıf alt orta sınıflar nefret ediyorlardı ama onlardan da çok nefret edilen bir şey varsa oda eee şirketlerin medyasıdır. Ne kadar Trump'a saldırdıysa sonunda o kadar Trump daha da puan kazandı diye bir yorum yapmış. İlginç. Ben e, ben de bu kanaatteyim ve yarından itibaren bu Dakota Access'te falan çok daha ciddi şey çatışmalar olabileceği kaygısında taşıyorum yani. E Ben de buna katılıyorum. Yani bir daha derbat şey olacağı e, kanaatindeyim. Aslında bu söylediklerinizde genel olarak da hem de fikiriz. E, ben e, size bu e, cevabı verdirtecek şeyleri söylerken şöyle bir şekilde de meşrulaştırmak istiyordum. Onu tamamlayınca belki net daha e, ortaya çıkacak Bence e, Trump'ın başkanlığı bir tüccar zihniyetinin siyaset aranasında kendini bulmuş hali olarak e, tezahür edecek. E, ve Trump'ı anlamak için en temel referans noktası ben bu olduğunu düşünüyorum. Bu devleti bir şirket gibi yönetmek e, meselesi Türkiye'de de tıkça konuşuluyordu. İşte bunun bir e, örneğini göreceğiz bence. Kalan her şey bu olgu ışığında e, anlam kazanıyor bana sorarsanız. Evet. E, Doğanı düşünürsek ve Trump'ın iş adamı olarak kendi kişisel tarihçesine bakarsak neler görüyoruz? Çok hırslı, kimler, rahatlık ve zalimce davranabilen, kimliğe ve bel altına vurmaktan çekinmeyen, e, kontrol delisi, kimseye güvenmeyen, e, kuşkular içinde yaşayan, ona göre hareket eden, davranan birisi. Bu yüzden de mesela ekibinde aile üyelerine yer vereceği falan söyleniyor. Şimdi bir de buna Trump'ın genel olarak dünya hakkındaki bilgisizliğini, caiz cesaretinden kaynaklanarak yapması muhtemel densizlikleri, devlet gelimeyi veya duokası hakkında pek doğru dürüst bir fikir sahibi olmamasını da ekleyin. Bütün bunları peş peşe bir araya koyduğunuz zaman, Yani olacak Amerika'nın başına gelince berbat şeyleri aslında böyle bir tüccar zihniyetiyle e, kar etme amacıyla e, doğanın da insanların da e, e, her şeyinde e, bu yolda meşru olarak e, feda edilebileceği e, varsayımından ya da ilkesinden yola çıkarak ilkesinden gelişeceğini e, düşünüyorum. Güven be, e, de, ama mesela e, o ortadoğuyla ilgili diyelim bir e, politikanın belirlenmesi lazım. Ya da e, kürtaj yasası kaldırılmasın mı? E, bu konuyla e, ilgili çok kuvvetli Trump'tan çok daha kuvvetli fikirlere sahip olan ve aslında hayatlarını bu tür meselelere adamış olan Trump'ın iç ekibinde yer alan insanlar arasında da krem krena bir mücadele olacağını ve bu tür politikaları da bu insanların yani sonuç itibariyle Trump belki belirli olacak ama oradaki asıl mücadelenin Trump'ın altında yer alan e, ekibin içinde e, olacağını tahmin ediyorum. Evet, yine de tek adam olarak muhtemelen kendisi kuvvetli bir ağırlık koyacaktır. Bak, gö göreceğiz herhalde kaygıyla e, bekliyoruz aslında. Evet. Bir evet. de ikinci bir konu olarak bugün az kalan zamanımız içinde e, bu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör atamasını Ee, birkaç dakika içinde değerlendirebilir miyiz? Ee, evet, tabii e, iki hafta önce Ergüdar'la de e, konuşmuştuk. E, yükün sistemi şuydu, e, üniversite öğretim üyeleri kendi aralarında dört senede bir, bir seçim yapıyorlar. E, bu seçimle belirlenen 6 aday göçe gönderiliyor. Yok bunların içinden üç tanesini seçerek Cumhurbaşkanı'na gönderiyor. Cumhurbaşkanı da bir adayı e, bu üçünün e, içinden rektör adıyor. Şimdi bu aslında e, hali hazırda, e, çok e, iyi bir sistem değildi. Çünkü evet. e, herhangi bir kişi e, aday olup e, tek bir oy alarak e, bu altı içine girerse e, bu kişinin rektör olarak atanma e, ihtimali vardı. E, yok şey dediği zaman bu kişiyi o 3 içine alabilir, Cumhurbaşkanı da onu e, rektör olarak atlayabilirdi. Ama buna rağmen e, yine de öğretim üyelerinin iradetine e, başvurma e, demokratik bir şekilde rektörün seçilmesi söz konusuydu Bu 676 Noğlu 2 e, hafta önce hafta sonunda geçirilen e, kanun hükmünde kararnameyle Bu da öğretim üyelerinin ellerinden alınmış oldu. Ee, şimdi e, yeni sisteme göre 3 adayı yok belirli, Cumhurbaşkanı bir tanesini seçiyor. Eğer e, prosedür uzar ya da bu üç adaydan bir tanesi seçilemezse başkanı yok'a falan da sormadan kendi başına istediği herhangi bir kişiyi 3 profesörlük yapmış olması kaydıyla istediği üniversiteye başına rektör olarak atıyabiliyoruz. Peki Boğaziçi Üniversitesi'nde ne oldu? Bu kanun hükmünde kararname geçtiği zaman bizim Müslüm Bey'le konuştuğumuz programda ilk uygulamasının ne büyük ihtimalle Boğaziçi'nde göreceğimizi söylemiştik. Nitekim öyle oldu. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi'nde 12 tanımızda vektörlük seçimleri yapılmıştı. 403 oyun 348'ini yani yaklaşık %86'sını evet. alan E, hali hazırdaki o zamanki rektör Profesör Doktor Gülay Barbaros yeniden rektör seçilmişti. Atanmayı bekliyor ki, Atanmadı. Dört ay boyunca atanmadı. Yani 12 Kasım'a kadar e, 12 Temmuz'dan e, böyle sallantıda bırakıldı. E, yeni kanunluklarındaki ayarnağına geçtikten sonra şimdi e, yine Boğaz Üniversitesi'nden bir öğretim üyesi ama hiç, hiç seçime bile girmemiş E, dirisi Profesör Mehmet Özkan e, rektör olarak atandı ve 12 Kasım itibariyle e, göreve başlamış. E, Gülay Garbarasıoğlu da e, bir veda yazısı yayınlayıp hem idari hem akademik hayatına artık e, son vereceğini ve çekileceğini söylemiş. E, şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde e, bir demokratik gelenek aslında bu e, kanun hükmünde kararnameden önce var olan sisteme karşı bir e, demokratik özellik zırhı e, söz konusuydu. Benim tahminim Boğaziçi Üniversitesi'nin e, bu ilk KHK uygulamasına bu şekilde e, kurban edilmiş olması diyeceğim. E, bunun da sebebi bu. E, neydi bu uygulama bu e, Rektörlük seçimlerine giren diğer öğretim üyeleri bir söz veriyorlardı, bir kahvitte bulunuyorlardı. Eğer birinci aday olarak seçilmezsek rektör olamayacağız diye. Ya da böyle bir genel anlaşma, böyle bir genel anlayış söz konusuydu. Nitekim bir takım köşe yazarlarını yazdıklarından falan okuyup anlıyoruz ki 2008 yılında mesela Ee, Ayşe Soysal'la e, 2004'te rektör olmuş olan ve ikinci kez seçimlere giren Ayşe Soysal'la, Profesör Ayşe Soysal'la Profesör Kadri Özçaldıran yarıştılar. Kadri Bey daha çok oy olarak rektör seçildi fakat e, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Ayşe Soysal'a e, istiyorsanız ben sizi rektör olarak atacağım demiş. Ee, Ayşe Hanım da bunu istememiş. Ben e, en çok oyu almadığım için e, atarsanız da kabul edememem. Demiş. Dolayısıyla e, Kadri Bey atanmıştı. Nitekim bu seçimlerde de e, bir aday dışında seçime yürüyen diğer Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri eğer en çok oyu almazlarsa rektör atansalar bile kabul etmeyeceklerini e, açıktan söylediler. Bunlardan bir tanesi açık bilincinde e, Kadri Bey konuklarından Profesör Cem Say'dı e, rektör seçimine girdi, haber oldu altı adaydan birisi oldu e, ama e, bir dayanda da bulunmuştu e, eğer Cem Say atanmış olsa e, rektör olarak kabul etmeyecekti e, böyle bir anlayış çerçevesinde e, mümkün ya da başkanının dışarıdan birisini dayatması imkansız hale gelirdi Ee, bu herhalde e, belki de böyle bir inatlaşma işine bindi. Yani e, sizin üniversitenizin başındakinin olması gerektiğini, siz öğretim üyeleri daha iyi biliyorsunuz yoksa biz, Gök yok, e, ve Cumhurbaşkanlığı makamı, biz mi daha iyi biliyoruz? E, i̇şte bir kanun hükmünde kararname bu e, meseleyi bu şekilde kaba kuvvet diyebileceğimiz bir yöntemle sonuca bağlamış oldu. Evet. Boğaziçi Üniversitesi hem akademik açıdan hem demokratik geleneğiyle bence el üstünde tutulması gereken ve Türkiye'de çok nadir olarak rastlanabilen bir seviyede bir öğretim kurumu durum böyle olduğu halde böyle bir inatlaşma ve dışarıdan bu tür bir dayatma Ee, ne, ne üniversiteye ne Türkiye'ye ne bilime felsefeye akademiye bir faydası olmayacağı açık ee, ben doğrusu çok başarılı işler yapmakta olan e, ve ilthiş e, bir yol çoğuğluğuyla yeniden direktör seçilmiş olanlay Barb olduğunu lmamış olmasını çok yücü buldum bu hem E, Gülay yanına hem ona oy veren e, ona ya da başka adaylara e, bu seçimde oy kullanan e, öğretim üyelerinin iradelerine iradelerini çiğnemek e, demek e, büyük bir haksızlık e, keşke böyle olmasaydı evet süreyi de böylece tamamlamış olduk evet göreceğiz bakalım öğrenciler itiraz halindeler Ee, öğretim evet, üyeleri okulda... de oy veren öğretim üyeleri de yeni rektörle nasıl bir ilişki içinde olacaklar göreceğiz ama galiba süremiz tamamen bitti. Peki. Çok teşekkür ederiz Hükümet Şunu söyleyeyim en azından Hı -hı. Gülay Hanım'a ben davet ettim bu programda konuk olur mu diye. Çünkü burada e, konuşabileceğimiz başka şeyler var. Yeni asanan E, ...kişinin rektörlük kabul etmesi doğru mu değil bu, ...bu konular tartışılıyor şu aralar e, Boğaziçi Üniversitesi'nde. Belki bu konulara Gülay Hanım komik olarak gelmeyi kabul ederse... E, ...bilahare döneriz ama e, Boğaziçi Üniversitesi'nde diğer üniversiteler olduğu gibi... ...zor bir dönem bekliyor maalesef diye düşünüyorum. Evet. E, bir aksilik olmazsa... E, Profesör Camsay'la e, kanser ve bilim e, bilgisayar bilimlerini konuşuyor olacağız gelecek haftaya. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Görüşmek, hoşça Görüşmek üzere Güven Bey. Görüşmek üzere. Açık Bilinç Güven Güzel Dere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet bu vesileyle de açık gazetenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Evet bu şekilde tamamladık ve hemen hepinize günaydın diyelim. Günaydın. Günaydın. 직갔스테